Bu esasların çoğu organların amelidir. Organların sorumluluğunun Allah'ın rızasına uygun şekilde yerine gelmesi için kalpte onu besleyen unsurların bulunması gerekir. Bu da öncelikle Allah sevgisi ve ona bağlı olan Resulullah sevgisidir. Kalplerde şeriatın kabul ettiği sevgi olmadan organların şeriate uygun hareketi mümkün değildir. Sevgi kalpte olduğundan iddia edilmesi en kolay şeylerdendir. Allah subhanallahu ve Teala yarattığı insanı en iyi tanıyan olarak, sevgi iddiasını bir takım alametlere bağlamıştır. Kuru kuruya seviyorum demek, İslam nezdinde iddiadan öteye geçmez. Başta ittiba olmak üzere, sevginin diğer alametleri mevcut olduğunda seviyorum kelimesi bir anlam ifade eder. Geçen iki yazımızda Resul sevgisinin alametlerini anlatmıştık. Bu yazımızda sevgiyi elde edip kazanmanın yolları, var olan sevgiyi arttırmak, muhafaza etmek ve Allah Resulü'nün sevgisinin kişiye olan faydalarından söz edeceğiz. Sevgiyi elde etmek ve arttırmak 1- Yüce Allah'a El-Bedud ismiyle dua etmek Sevginin mahali olan kalp, Allah'ın subhanallahu ve teala mülküdür. Allah onda dilediği gibi tasarruf eder. Kalpler Rahman'ın parmakları arasındadır. Dilediği kalbi doğrultur, dilediğini saptırır. Müslim. Kalplerin azığı olan ve Müslümanca bir yaşam için olmazsa olmaz olan sevginin hazineleri de yine Allah'ın subhanallahu ve teala yanındadır. Çünkü O, Subhanallahü ve Teala El-Vedûd'dur. Yani kullarını seven ve kulları tarafından sevilen Allah. Güzel olan ve kulu için faydalı olan tüm sevgileri kendinde toplayan Allah. Zatından dolayı sevilen ve tüm sevgilerin O'nun muvaffakatına bağlı olduğu Allah. Sevgiye muhtaç olanların sığınağı olan Allah. Sevdiği kulları için kalplerde sevgi kılan Allah. Diyebiliriz ki sevginin mahali olan kalp de kalbin azı olan sevgi de bütünüyle Allah'ın Subhanallahu ve Teala elindedir. Aradığımız onun yanındaysa başvuracağımız merci de o Subhanallahu ve Teala olmalıdır. Onun yanında olanları talep etmenin yolu dua, ona yalvarmanın anahtarı. Esma-i Hüsna'dır. Güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse onlarla Allah'a dua ediniz. Araf suresi 180. ayet Sevgi isminin anahtarı Allah'ın El-Vedud ismidir. Öyleyse Allah ve Resulünün ihtiyacımız olan sevgisini isterken bu ismi anahtar kılıp Rabbimize intica edeceğiz. Bizden önce yaşayan ve sevgileri Allah tarafından kabul edilmiş olan salihler de Allah'a yalvarır, ondan sevgi talep ederlerdi. Bunlardan biri İbn Ömer'di, radiyallahu anh. Allah'a subhanallahu ve teala şöyle yakarırdı: "Allah'ım, beni, seni, resullerini, meleklerini ve salih kullarını sevenlerden kıl." Burada asıl müjdemiz olan şey Rabbimizin el-Kerim olmasıdır. Kerem sahibi olan Allah. Yani cömertliğiyle kulun her ihtiyacı yanında bulunan, onu katındaki hayra en kolay yoldan ulaştıran Allah. Ey vedud olan Rabbim! Sen tüm sevgileri elinde bulunduransın. İhtiyacım olan zatının sevgisini, Resulünün sevgisini ve müminlerin sevgisini senden talep ediyorum bu konuda bana indireceğin hayran muhtacım beni iki cihan saadeti olan muhabbetullah ve muhabbeti resulden mahrum kılma 2 tanımak marifet-i resul Allah Resulünü tanımak ona sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgiyi artıracak sebeplerdendir marifet muhabbetin kantarı köplüsüdür diyenler bunu kastetmişlerdir İlk dönemin salih insanları bunu bildiklerinden, onu sallallahu aleyhi ve sellem göremeyen veya geç yetişenlere ayet, hadis, fıkıh öğrettikleri gibi onun hayatından kesitler anlatıyor, onu sevmelerini sağlıyorlardı. i̇bn Abbas radiyallahu anh, Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem görme şerefine nail olanlardandı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle birçok önemli hadiseyi görememişti. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi tanımak için geceleri teyzesi Meymune radıyallahu anha annemizin evine gider, yatıya kalırdı. Hayatından bilmediğimiz kesimleri sahabeye sorar, onlardan öğrenirdi. i̇bn Kesir Rahimehullah el-bidaye ve nihayede onun dilinden yaşlı sahabelere gider, onlardan Allah Resulü'nün savaşları ve buna dair inen ayetleri öğrenirdim sözünü aktarmıştır. Yine öğrendiğimize göre kendi öğrencileri için oluşturduğu ders halkalarını bir gün fıkıh, bir gün tefsir, bir gün de siyere ayırmıştır. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem tanımanın önemini fark edenlerden biri de Âişe radıyallahu anh'a annemizdir. Yalnızlığını gidermek için yanına aldığı öz yeğeni Urve bin Zübeyre radıyallahu an. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem siretini tüm detaylarıyla anlatmıştır. Ayşe annemizin urveyi öğrettikleri toplandığında hacimli bir siyer çalışması ortaya çıkmış ve sonradan yazılacak olanlara kaynaklık teşkil etmiştir. Ehli beyt imamlarından olan Hüseyin'in radıyallahu anh oğlu Ali şöyle der. Biz Allah Resulü'nün meazisini, Siretini Kur'an'dan bir sure öğrenir gibi öğrenirdik. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem tanıma yolunda ilginç bir örnek Sümeyra radiyallahu anha yani Afra binti Ubeyd annemizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde şöyle dediği naklolunur. Ben Medine'li olduğum için onun sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıllık hayatını bilmiyorum. Onun hayatının bu dönemini Mekkeli hanımlardan öğreneyim. Ne kadar onu tanırsam o kadar severim diyerek, muhacir kadınlara giderek onlara ilginç bir teklif sunar. Ben her gün sizin evinize gelip ev işlerinizi yapayım, buna karşılık siz de bana Allah Resulü'nün hayatını anlatın. Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem tanıyan ve tanıdıkça seven bu anne çocuklarının kalbinde öyle bir ateş tutuşturdu ki tarihin unutmadığı şu mübarek sahneler kaydedildi. Abdurrahman bin av radıyallahu anh anlatıyor. ''Bedir gününde safta duruyordum. Sağıma ve soluma baktım. Ensardan iki çocuk vardı. Ben o ikisinden daha yapılı iki kişinin arasında olmayı temenni ettim.'' O sırada onlardan biri beni dürttü. Ey amca, Ebu Cehil'i tanıyor musun dedi. Evet, senin Ebu Cehil'le ne işin olur ey kardeşimin oğlu dedim. Duydum ki o Allah Resulü'ne sövüyormuş. Vallahi onu görürsem ikimizden biri ölünceye dek onu bırakmayacağım dedi. Çocuğun bu durumuna şaşırdım. O sırada öbür yanımda olan beni dürttü ve aynı şeyleri söyledi. Bu konuşmanın üstünden çok geçmeden Ebu Cehil'in insanlar arasında gezdiğini gördüm. O iki gence, bu bana sorduğunuz şahıstır dedim. Kılıçlarıyla fırlayıp ona saldırdılar ve onu öldürdüler. Bu gençler kim mi? Yukarıda zikrettiğimiz Sümeyra'nın çocukları. Sevgi bulaşıcıdır diyen ne de doğru söylemiş. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem tanımak sevgiyi arttırır. Allah'ın subhanallahu ve Teala el-Vedûl ismiyle ondan sözlü olarak yardım isteyenler, onu tanımak için adım atarak fiili duada bulunmalıdırlar. Onu tanıyan asap onu tanıdıkça sevdikleri gibi bugünün insanı da onu sevecektir. Müslim bir edebiyatçıya nispet edilen şu sözler ne anlamlıdır? Tarihi şahsiyetleri yakından tanıdıkça büyü bozulur. Onların da bizler gibi zaafları olduğunu fark ederiz. Bunun tek istisnası Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah subhanallahu ve Teala ona sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. ayet Büyük bir ahlak, İnsan fıtratına hoş gelen, insanın kendini güvende hissettiği ne varsa o sende mevcuttur. Bir insan düşünelim ki insanlar onun her anını takip etmiştir. Sözlü olarak bunu başkalarına aktarmışlardır. Yatak odasını, helasını, sofrasını, aile hayatını, ibadetlerini, uykusunu. Ne o bu durumdan rahatsızlık duymuştur ne de insanlar onda kınayacakları bir şey görebilmişlerdir. Bu gerçekten akılları hayrete düşüren bir manzaradır. İnsan belli bir müddet izlendiğini hissetse sıkılır, endişe duymaya başlar kendine ait bir mahremin, özelin olmasını ister. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı meleke haline gelmiş, o ahlak ahlaksa onunla anılır olmuştur. Şüphesiz onun bu üstün meziyeti onu Allah'ın subhanallahu ve teala şu buyruğuna ulaştırmıştı. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Güzel bir örnektir. Ahzab suresi 21. ayet Önceki sayfalarda da zikrettiğimiz gibi bu Allah'ın Subhanallahu ve Teala onun her halinden razı olduğunu gösterir. Öyle ki hususi bir nokta zikretmeden sizin için onda denmiştir. Devlet reisi, davetçi, esnaf, aile babası, komutan, işçi, patron, eğitimci. Kim olursanız olun sizin için onda güzel örnek vardır. Yani Rabbi onun her halinden razıdır. Hali, ahlakı böyle olan bir insanı sallallahu aleyhi ve sellem tanıyıp da sevmemek mümkün müdür? Siz onu tanımaya başladığınızda öncelikle onun ne denli mükemmel bir insan olduğunu görürsünüz. ''Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin'' ayetinin nasıl da haklı bir övgü olduğuna şahitlik edersiniz. Çevrenizde basit ahlak kurallarını kendinde bulunduran insanların dahi ne denli sevilip takdir edildiklerine şahit olmuşsunuzdur. O sallallahu aleyhi ve sellemse bütün bu güzellikleri kendi nefsinde toplamış bir insandır. Tanıdığınız, öğrendiğiniz her özelliği ona sallallahu aleyhi ve sellem olan sevginizi arttıracaktır. Bir insan düşünün. İnsanlar 13 yıl boyunca eziyetin her türlüsünü ona reva görsün. Toplumun en dürüst insanıyken yalancılıkla, en mütevazısıyken liderlik sevdasıyla, en ağır başlısı iken, şairlik ve kahinlikle suçlansın. Kovulsun, hakarete uğrasın, malına el konsun, 3 yıl açlığa ve sosyal boykota tabi tutulsun, itibarsızlaştırılsın, ötekileştirilsin ve nihayet canına kastedilsin. Sonra kendine bir devlet kursun. O devletin tartışmasız lideri olsun. Bu defa münafıkların eziyetlerine duçar olsun. Fakirliğiyle dalga geçinsin, asabı alaya alınsın, hanımına zina iftirası atılsın ve nihayet suikast girişiminde bulunursun. Ancak insanlar ona şu şahitlikte bulunmaktan geri durmasınlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nefsi için hiç intikam almadı. Allah'ın sınırlarından birinin çiğnenmesi müstesna. O zaman Allah için intikam alırdı. Buhari, Müslim Kendi evinde mahrumiyet ve yokluk hat safadayken isteyen kimseyi geri çevirmesin. Bunca yıl hep yokluk gördük, rahat sırası bizde demesin. Allah Resulü İslam adına ne istense mutlaka verirdi. Öyle ki bir adam ondan istedi. Ona iki dağ arası sürü koyun verdi. Adam kavmine dönüp, İslam olun, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikten korkmayan kişinin vereceği şekilde veriyor, dedi. Ebu Zümeyl uzun bir kıssanın ardından, çünkü Nebi kendisinden ne istense evet, diyordu, diyecekti. Akıl hastası bir kadın ona gelip sana ihtiyacın var, dediğinde deli diye başından savmuyor. nerede istersen görüşelim, diyordu. Kadının tercih ettiği bir köşeye çekilip uzun müddet onun sıkıntılarını dinliyordu. Bu örnekler anlatmakla bitmez. Bunlardan çok daha önemlisi onu sallallahu aleyhi ve sellem tanıdıkça onun sizi ne kadar sevdiğini göreceksiniz. O hiç ayrım yapmadan ümmetinden her bir kişiyi gönülden bir sevgiyle sevmiştir. Onun size olan sevgi ve şefkati sizin ona olan sevginizi arttıracaktır. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Ey Muhammed yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece ona güvenip dayanırım. O güce arşın sahibidir. Tevbe Suresi 128 ve 129. ayetler. Bize ağır gelecek, zorlayacak olan onu sallallahu aleyhi ve sellem üzer. Onun hayatı ayetteki bu ifadenin tefsiri gibidir. Birkaç örnekle inceleyelim. Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü İbrahim ve İsa'nın sözleri olan şu ayetleri okudu. Rabbim şüphesiz ki onlar, Putlar birçok insanı saptırdılar. Bana tabi olanlar bendendir. Onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Onları bağışlarsan şüphesiz sen aziz ve kerim olansın. Bu ayetleri okudu ve ağladı. Allah'ım, ümmetim, ümmetim dedi. Allah onun niye ağladığını çok iyi bilmesine rağmen Cibril'i ona gönderdi. git. Ve Muhammed'e sor, onu ağlatan nedir? Cibril ona geldi. Allah Resulü onu ağlatanın ne olduğunu söyleyince, ümmetinin hali ve bağışlanma endişesi, Allah Cibril'le ona haber yolladı. Biz seni ümmetin hususunda razı edecek, seni üzmeyeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyecekti. Her nebinin icabet edilen bir duası vardır. Her nebi dünyada o duayı yaptı. Bense kıyamet gününde ümmetime şefaat olarak sakladım. Ebu Zer radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü bir gece sabaha kadar rükuda ve secdede aynı ayeti tekrar ederek namaz kıldı. O sürekli onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Onları bağışlarsan şüphesiz aziz ve kerim olansın ayetini okumuştu. Sabah olunca yanına geldim. Anam babam sana feda olsun. Dün gece sabaha kadar aynı ayeti tekrar edip durdun dedim. Bana ben Allah'tan ümmetim için şefaat istedim. Allah'a şirk koşmayanlar ona nail olacaktır Allah'ın izniyle dedi. Hani bazen anlatıyoruz sabahlara kadar namaz kılar, seccadesi gözyaşlarıyla ıslanır, ayakları şişerdi. Demek ki o gecelerde onu sallallahu aleyhi ve sellem ağlatan, dertlendiren sebeplerden biri de senmişsin. Ümmetinden olan sen. Nasıl sevmeyeceksin böyle bir peygamberi sana gelecek zarar için ağlıyor, sabahlara kadar dua ediyor, sana dokunacak bir faydaysa onu mutlu edip secdelere götürüyor. Bir önceki yazımızda ona salat getirmenin onun sevgisine alamet olduğunu anlatmıştık. Allah subhanallahu ve Teala onu sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemişti. Sana bir defa salat getirene ben on defa salat getireceğim diye. Bu müjdeyi alan Allah Resulü tek başına Medine'nin dışına çıkmış, yalnız kaldığı bir ortamda secdeye kapanıp öyle kalmıştı. Onu uzaktan izleyen Abdurrahman bin Af dayanamayıp yanına gelmiş ve onu kontrol etmişti. Allah Resulü ise Rabbim beni müjdeleyince ona şükretmek istedim demişti. Onu sallallahu aleyhi ve sellem tanımak için çabalamalı, çalışmalar yapmalıyız ki varlığı, iman olan sevgiyi elde edelim. 3- Ona benzemeye çalışmak İslam inancına göre insanın dış dünyası ve iç dünyası arasında telazum, gerektiricilik bağı vardır. İnsanın zahirinde yaptığı her amel, batınını etkilediği gibi etkilenen batın, kalp, bir sonraki yapacakların belirleyicisi olur. Bunun en hayırlı şahidi Allah Resulü'nün, Size doğruluğu emrediyorum. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe götürür. İyilik de cennete. Kişi doğru söylemeye devam eder ta ki Allah katında doğrulardan sıddık yazılıncaya dek. ''Sizi yalandan sakındırıyorum çünkü yalan fücura, fücur da insanı ateşe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder ta ki yalancılardan yazılıncaya kadar.'' Hadis-i şerifi, açıkça doğruluk ve yalanın insanın daha sonra yapacağı amelleri etkileyeceğini bildirmiştir. Peki bu nasıl olur? Başka bir hadisinde, ''Dikkat edin, kalpte bir et parçası vardır. O ıslah oldu mu bütün ceset organlar ıslah olur.'' O bozuldu mu bütün ceset bozulur. Dış dünyamızda olan her şey kalbimize etkiler. Etkilenen kalp bedenin komutanı olarak bir sonraki ameli belirler. Zahirde Allah Resulüne benzemeye çalışmak, teessi kalpte olan sevginin artmasına sebep olacaktır. Benzeme gayreti kalpteki sevgiyi tetikledikçe, bu etkilenme bir sonraki süreçte benzeme isteğini, örnek alma ve ittibayı etkileyecektir. İbn-i Rahimehullah, zahirde benzeşmek, kalpte sevgi oluşmasına neden olur. İçeride var olan muhabbetin zahirde benzeşmeye neden olduğu gibi, bu duruma duygu ve tecrübe şahitlik eder. Buna binaen her Müslümanın zahirinde Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem benzemek için çaba göstermesi gerekir. Öyle ki bu çaba kalbe sevgi olarak yansısın, sevgi ise organlara salih amel. 4- onu anmak, salavat. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab suresi 56. ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kim bana bir defa salat getirirse Allah ona karşılık ona on defa salat getirir buyurmuştur. İnsan vücudunda kalbi ve diğer organları en çok etkileyen dil ve amelleridir. Bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Her sabah organlar dile nida eder. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Sen istikamet bulursan biz de istikamet buluyor. Sen sapıtınca biz de sapıtıyoruz der. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dilini garanti edene cenneti garanti etmiş, asabına tavsiyesinde dili göstererek, bunu tut demiştir. Muazza radıyallahu anh onu cennete götürecek tevhid, namaz, oruç, sadaka, cihat gibi ulvi amelleri anlatırken sonra sana bunların hepsini elde edeceğin şeyi göstereyim mi? Dilini tut demiştir. Dille yapılan zikir kalpteki muhabbet ağacını sular. Zamanla daha fazla muhabbet olarak meyve vermeye başlar. Hepimiz tecrübeyle biliriz ki kişinin gönlünde olan neyse dilinde olan da odur. Seven, sevdiğini görmeyi, bunun olmadığı zamanlarda onu anarak sevgisinin hasretini hafifletmeyi ister. Bizler belki kalbi, onun sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiyle tutuşma ve her daim ona salat getirme mertebesinde olmayabiliriz. Ancak sürekli salat getirip onu her mecliste insanlara hatırlatmak suretiyle onu anıp, Kalbimizi bu hale hazırlayabiliriz. İnsanoğlu sadece gün içindeki boş zamanlarını, yürüme mesafelerini, ev işi vakitlerini ve çalışma anlarını Allah'ı ve Resulünü zikretmeye ayırsa, iki cihanın saadeti olan muhabbeti elde etmesi kaçınılmazdır. Bugün büyük şehirlerde yaşayan kardeşlerimizin neredeyse günlük iki saati trafikte geçmektedir. Bir ev hanımının daha fazla saati ev işlerine ayrılmaktadır. Bu zamanlar sağlam bir iradeyle zikir, Allah Resulü'nü anmaya hasredilirse elde edilecek dünya ve ahiret mükafatının değeri hiçbir sözde ifade edilemez. Bir defa Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmeniz karşılığında Rabbinizin semada sizi on defa anması ve övmesi dahi tek başına bilinse ne büyük hazinelerin elden kaçtığı anlaşılacaktır. Onu sevmenin faydaları 1. Sevgi insanı harekete geçirir. Bu ümmetin bir ferdi olarak, her Müslümanın üzerinde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bir takım hakları vardır. Hakların yerine getirilmesi çaba ve azim ister. İnsan tabiatı sorumluluktan hoşlanmaz. Kur'an'ın ifadesiyle insanların çoğunun müşrik, Bilmeyen, cahil, zalim, nankör, cedelci ve unutkan olmasının yani hevasına tabi olmasının nedeni başı boşluğa olan düşkünlük, sorumluluk almaya olan hoşnutsuzluğudur. Sevgi, insanoğlunun en ciddi problemi olan başıboşluk, sorumsuzluk hastalığının şifasıdır. Sevgi öyle bir şeydir ki, sevene sevdiği uğruna çektiği çile ve ızdırabı dahi sevimli kılar. Dağların yükünü insanın gözünde hafifletir. Saç artan sorumlulukları insanın gözünde basitleştirir. Günlük hayatta yük kaldırmaktan nefret eden bir insan, yaptığı iş halterse ve de işini seviyorsa yüzlerce kiloyu hiç umursamadan kaldırır. Evinde kendi çocuğunu taşıması talep edilen dünya şampiyonu bir halterci, bundan rahatsız olurken sadece bir günlük antrenmanda kaldırdığı yük hesaplanırsa tona ulaşır. Sokaklarda oyun olarak kilometrelerce koşan bir gence iki adımlık bakkaldan ekmek alıp gelmek ne de zordur. İşte severek yapılan her iş böyledir. Sevgi insanı sevilen yönünde harekete geçirir. Dahası o uğurda karşılaşılacak zorlukları insanın gözünde basitleştirir. Sahabenin İslam davası uğruna katlandıklarını bu gerçeği bilmeden anlayamayız. Allah Resulü için ailelerini terk etmek, yurtlarından hicret etmek, Hatta savaş meydanlarında ciğerlerinden bir parça olan insanlarla savaşmak onlara zor gelmiyor muydu sanıyorsunuz? Onlar robot ya da makine değillerdi. Duyguları olan, bizim gibi zaaf ve değerleri olan insanlardı. Ancak kalpleri gerçek sevgiyi tattığından her engeli aşmış en hayırlı ümmet, en seçkin asab olmuşlardı. Abdurrahman bin Af, radiyallahu an anlatıyor.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 dedi. Çocuğun bu durumuna şaşırdım. O sırada öbür yanımda olan beni dürttü ve aynı şeyleri söyledi. Bu konuşmanın üstünden çok geçmeden Ebu Cehil'in insanların arasında gezindiğini gördüm. O iki gence bu bana sorduğunuz şahıstır dedim. Kılıçlarıyla fırlayıp ona saldırdılar ve onu öldürdüler. Bu gençler nasıl bu hale gelmişti? Yaşutları sokakları arşındayıp Güzel bir sevgili, kaliteli bir kıyafet peşindeyken onların ne işi vardı da savaş meydanlarındaydılar. Onları bu yönde harekete geçiren büyüklerin korkup kaçtığı sorumluluğu ümmetin firavununu öldürme yükünün altına ne sokmuştu? İsterseniz sayfaları geriye doğru çevirelim. Bunların nasıl bir ananın çocukları olduklarına bakalım. Öyle ki sahabe onları tarif ederken babalarıyla değil anneleriyle anacaktı. Araplarda bu hakaret sayılırdı, lakin onlar da bunun övgü olduğunu çok iyi biliyorlardı. Onlar Sümeyra'nın, Afra binti Ubeyd'in çocuklarıydı, Muaz ve Muavviz bin Afra. Hani muhacir evlerine gidip size günderiye geleyim, evlerinizin işini yapayım, ücret istemem, ihtiyacım da yok, bana göremediğim 13 yıllık hayatı anlatın diyen kadın. Böyle bir annenin böyle evlatları olur. Nasıl bir sevgi aşıladıysa çocuklara, yaşıtları ergenlik sendromları yaşarken onlar sahabenin büyüklerinin çekingen kaldığı bir sahaya atıldılar, duydum ki peygambere sövüyormuş, dediler. Abdurrahman bin Af, ilk baktığında keşke bu ikisinden daha iri yapılı birilerinin arasında olsaydım diye hayıflanmıştı. Çok geçmeden yanındaki onu dürttü. Sonra diğer yanındaki, Ebu Cehil'i tanıyor musun? Ne Abdurrahman bin Af, ne de başka biri hiç böyle yapılı iki insan arasında durmamıştır. Sevgi, sevgi, sevgi. Bugün ümmetin içerisinde olduğu bu hareketsizliğin, bu çaresizlik ve buhranın, gençlerin Facebook'ta birbirlerini dürtmekle meşgul olmalarının, ümmetin ve bizlerin gündemini boş işlerin meşgul etmesinin tek çözümü sevgidir. Allah'ım! Kalplerimizi yüce zatının ve nebinin sevgisiyle doldur. 2. İmanın lezzetini aldırır 21. asrın cahiliyesini yaşayan tevhid ve sünnet ehli ilk nesindeki kadar olmasa da bedel ödüyor. Bazı coğrafyalarda kanı akıyor, kimisinde muhacir, bir başkasında esir, bir diğerinde varlığı inkar ediliyor insanın uğrunda bu kadar bedel ödeyip fedakarlık yaptığı şeyden lezzet alması kaçınılmazdır. Olması gereken budur. Ancak vakıa öyle söylemiyor. Çoğu kişi bu konuda muzdarip. İmanın tadına alamamaktan, sahabe gibi bunu iliklerine kadar hissedememekten şikayetçi. Ne acı bir kayıp. Allah subhanallahu ve teala bir şeye tat kılacak ve bu tat manevi bir tat olacak. Siz o şey için her şeyinizi feda edeceksiniz ancak o tadı alamayacak yahut sürekli hale getiremeyeceksiniz. Bunun nedeni sevgide yaşanan problemdir. Sevgisizlik ya da asıl sevgiyle beraber başka sevgilerin bir arada bulunması imanın tadını almaya engel oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç şey vardır ki kimde bulunursa imanın tadını alır. Allah ve Resulünün ona her şeyden daha sevimli olması, kişiyi sadece Allah için sevmesi, imandan sonra küfle dönmeyi ateşe girmek gibi kerih görmesi. İmanın tadının alınması için zikredilen üç maddeye dikkat edildiğinde, üçü de sevgi merkezlidir. Sevmek ve sevilenin zıddına buğz etmek. 3. Sevgi insanı hak ettiğinden yüce mertebelere ulaştırır. Adamın biri Allah Resulü'ne geldi. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman diye sordu. Allah Resulü, sen oraya ne hazırladın diye cevap verdi. Adam, çok canamazım orucum yok lakin ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum dedi. Allah Resulü, sen sevdiğinle berabersin dedi. Hadisi nakleden Enes radıyallahu an devamında der ki: Biz İslam'dan sonra bu sözü duyduğumuz gün kadar hiç sevinmemiştik. Ben Allah'ı, Rasulünü, Ebubekir ve Ömer'i seviyorum. Onların amellerini yapamasam da, bu sevgimle onlarla beraber olmayı umuyorum. Bu ne büyük bir müjde! Kalpleri imanla dolu sahabe bunun büyüklüğüne öyle fıkh ettiler ki İslam'dan sonra hiç bu kadar sevinmemiştik dediler. Acaba bizler de aynı hadisi duyduğumuzda böyle sevindik mi? Elhamdülillah, ben de amelimle olmasa da sevgimle Allah Resulü'nün yanında olacağım dedik mi? Diyenlerimize ne mutlu, demeyen veya diyemeyenlerimize muhasebe zamanı gelmedi mi? Neden Allah subhanallahu ve Teala böyle bir lütufla bizleri şereflendirmişken ben bundan mahrum olayım diye sorma ve çözüm yolları arama zamanı geldi de geçiyor? Bizler rızayı ilahi ve Allah'ın yanındaki nimetler için yaşıyoruz ve biliyoruz ki bunlar amelle elde edilecek şeyler değildir. Sizden hiç kimseyi ameli cennete götürmez. Seni de mi ey Allah'ın Resulü? Allah'ın beni rahmetiyle kuşatması müstesna benim amelim de beni cennete götürmez. Buhari, Müslim Salih amelle beraber bizleri Allah'ın subhanallahü ve Teala fazlına eriştirecek, O'nun rahmetini kesmedecek yollar aramamız lazım. Allah'ın sevgisi ve O'nu sevmemizi istediklerinin sevgisi buna ulaşmanın en kısa yollarındandır. Bu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi olunca dünyanın ve ahiretin erişilmez nimetlerini kolaylaştıran bir vesile olur. En önemlisi de Yüce Allah'ın kulu sevmesi olarak kişiye geri döner. Yüce Allah, Subhanallahu ve Teala bir insanı sevdiğimi artık dünyaya ve ahirete dair düşünecek bir şey kalmamıştır. Allah bir kulu sevdiğimi Cibril'i çağırır. Ben falancayı seviyorum. Sen de onu sevder. Cibril onu sever. Cibril meleklere Allah, Subhanallahu ve Teala falancayı seviyor. Siz de onu sevin der. Onlar da onu sever. Ta ki o kişi için yeryüzünde kalplere kabul, sevgi kılınır. Buhari, Müslim Kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse bana harp ilan etmiş olur. Kulum bana en çok farz ibadetlerle yaklaşır. Kulum nafinelerle de bana yaklaşır. Kulum nafinelerle de bana yaklaşır. Ta ki ben onu severim. Onu sevdiğimde gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. İstediğinde verir, sığındığında onu korurum. Buhari Bu hayırların hepsi Allah'ın kulu sevmesinin semeresidir. Bu sevgiye ulaşmanın yollarından biri belki de en başında geleni Resul sallallahu aleyhi ve sellem sevgisidir. Ey vedud olan Rabbim! Senden zatının sevgisini... Resulün sevgisini ve sevilmesinden razı olduğun müminlerin sevgisini istiyorum. Ey vedud olan Rabbim! Beni sev ve sevgisinden razı olduğum kullarına sevimli kıl. Allahümme amin. Bu yazı Tevhid dergisinin 29. sayısında yayınlanmıştır.